Biz, kıssalarını zikrettiğimiz bu peygamberlerden bir kısmını diğerlerine üstün kıldık. Onlardan bazıları var ki, Allah onlara bizzat hitap buyurdu. Bazılarının da derecelerini yükseltti. Meryem oğlu İsa'ya ise apaçık dililler ve mucizeler verdi. Onu Cebrail ile teyit ve takviye etti. Eğer Allah dileseydi, o peygamberlerden sonra gelenler, kendilerine apaçık deliller gelmiş olduğu halde birbirleriyle savaşıp durmazlardı. Fakat onlar ihtilafa düştüler ve aralarından kimi iman etti, kimi inkara saptı. Eğer Allah dileseydi, onlar birbirinin kanını dökmezlerdi. Lakin Allah neyi murad ederse onu yapar kullarını cüz'i iradelerinde serbest bırakarak onları doğru yola zorlamaması da onun iradesindendir. Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerden bağışta bulunun. Bunu da öyle bir günün gelmesinden önce yapın ki o günde ne bir alım-satımla kendinizi azaptan kurtarabilirsiniz ne kimsenin dostluğuyla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 O'nun yaratmasıyla ve tedbiriyle devam eder ve vücutta kalır, beka bulur. O'nu ne uyuklama ve ne de uyku tutmaz. Gafletin hiçbir çeşidi, hiçbir zaman O'na arız olamaz. Göklerde ne var, yerde ne varsa O'nundur. O'nun katında, O'nun izni olmaksızın kim şefaat edebilir? O bütün yaratıklarının geçmiş ve gelecekteki bütün hallerini bilir. O'nun yaratıkları ise O'nun dilediği kadarından başka ilahi ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. O'nun hakimiyet ve saltanatı gökleri ve yeri kuşatmıştır. Gökleri ve yeri tasarrufu altında tutmak O'nun kudretine ağır gelmez. En yüce, ve en büyük olan da ancak odur. Dinde zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan, iman küfürden iyice ayrılmıştır. Kim insanları Allah'ın yolundan saptırıp isyana sürükleyen ve birer mabut gibi kıymet verilen tavutları reddeder. Ve Allah'a iman ederse, işte o kopmaz ve kırılmaz safa sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah ise her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilendir. Allah, iman edenlerin dostu ve yardımcısıdır. Onları inkar karanlıklarından kurtarıp, hidayet nuruna kavuşturur. İnkar edenlerin dostu ise tağutlarıdır. Onları iman nurundan mahrum bırakıp, inkar karanlıklarına sürükler. İşte onlar, cehennem ateşinin ehlidir. Orada ebediyen kalacaklardır. Allah'ın kendisine mülk vermesinden dolayı gurura kapılıp da İbrahimle Rabbi hakkında mücadeleye girişen Nemrud'u görmedin mi? İbrahim "Rabbim hayat veren ve öldürendir." dediği zaman o "Ben de diriltir ve öldürürüm." demişti. İbrahim ise benim Rabbim güneşi doğudan çıkarır, haydi sen de onu batıdan çıkar dedi ve o kafir öylece şaşıp kaldı. Allah zalimler güruhuna yol göstermez. O kimseyi görmedin mi ki, yıkılıp harabe haline gelmiş bir beldeye uğramıştı. O zat, acaba Allah bu beldeyi ölümünden sonra nasıl diriltecek dedi. Allah da onu öldürüverdi ve yüz sene öylece bıraktı. Sonra tekrar diriltip, bu halde ne kadar kaldın diye sordu. O da bir gün veya bir günden daha az cevabını verdi. Allah ise yüz sene ölü kaldın buyurdu. İşte yiyecek ve içeceğine bak ki hiçbiri bozulmamış. Bir de merkebine bak kemikleri nasıl birbirinden ayrılmış, senin yüz sene ölü kaldığını gösterir. Seni ise insanlara bir delil olsun diye öldürüp dirilttik. Şimdi de kemiklere bak, onu nasıl yerli yerine koyup üzerine et giydiriyoruz. O da bu delilleri böylece apaçık görünce, Allah'ın her şeye kadir olduğunu bildim dedi. Bir de İbrahim'i hatırla ki, Ey Rabbim! demişti. Ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster. Rabbin de, Yoksa inanmadın mı? buyurdu. İbrahim, Elbette iman ettim. Lakin isterim ki, Gözüm de görsün, Ve kalbim tatmin olsun. dedi. Allah ona buyurdu ki, Dört tane kuş al, Onları tanı, Ve kendine iyice alıştır. Sonra onları kesip, etlerini birbirine iyice karıştır. Sonra da her bir dağın tepesine, o karışmış etlerden bir parça koy. Ondan sonra onları çağır bak, hepsi nasıl koşarak sana gelecekler. Şunu da bil ki, Allah her dilediğini yapmaya kadirdir ve onun her işi hikmetledir. Mallarını Allah yolunda harcayanların hali, bir daneye benzer ki, Ondan yedi başak sümbüllenir. Her bir başakta da yüz tane bulunur. Allah, dilediği kimseye yaptığı iyiliğin karşılığını böyle kat kat verir. Allah'ın lütfu geniştir ve ilmi her şeyi kaplar. Mallarını Allah yolunda bağışladıktan sonra, yaptığı iyiliği başa kakıp eziyet vermeyen kimselerin, Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için ne kıyamet gününde bir korku vardır, ne de dünyada kaybettiklerinden dolayı bir üzüntü. Gönül alıcı hoş bir söz, bir kusur örtme, bir affediş, ardından eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah ise ganidir, sizin bağışlarınıza ihtiyacı yoktur ve halimdir. Tevbekâr olasınız diye günahınıza karşı yumuşaklıkla muamele eder. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, insanlara gösteriş olsun diye malını bağışlayan kimse gibi, siz de sadakalarınızı başa kakmak ve eziyet vermekle boşa çıkarmayın. O kimsenin hali, üzerinde bir parça toprak bulunan, Kaygan bir taşa benzer ki şiddetli bir yağmur vurduğunda toprağı götürüp taşı çıplak bırakıverir. Öylelerinin Allah rızasını gözetmek sizin gösteriş için yaptıkları iyiliklerin hepsi ellerinden uçar gider. Kazandıklarından dolayı hiçbir sevaba erişemezler. Allah o kafirler güruhunu hayra ve doğru yola iletmez. Allah'ın rızasını isteyerek ve amellerinin karşılığını Allah'ın vereceğini gönülden tasdik ederek, mallarını bağışlayanların hali ise, yüksek bir tepe üzerinde kurulu güzel bir bahçeye benzer ki, ona bolca yağmur düşer de, meyvelerini iki kat verir. Hatta çok yağmur düşmese de, az bir nem bile ona yeter. Mahsulünü yine verir. Allah sizin yaptıklarınızı hakkıyla görür. Onun rızasını gözeterek yaptığınız iyilikleri karşılıksız bırakmaz. Sizden biriniz ister mi ki, onun hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, altından ırmaklar akan bir bahçesi bulunsun, o bahçede her çeşitten meyveler olsun da, sonra evlatları da aciz ve zayıf oldukları halde, o kimsenin kendisine ihtiyarlık çöksün, o bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet etsin ve onu bir anda yakıp kül ediversin. İşte Allah rızasını maksat yapmak yerine insanlara gösteriş olsun diye yapılan ve başa kakıp eziyet vermekle boşa çıkan iyiliklerin akıbeti de bunun gibidir. Allah size ayetlerini böylece açıklar ki düşünüp ibret alasınız. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın helal ve iyi olanlarından ve sizin için yerden rızık olarak çıkardığımız şeylerden bağışta bulunun. Kendinizin ancak göz yumarak alabileceğiniz kötü ve haram şeylerle bağışta bulunmaya kalkışmayın. Bilin ki Allah ganidir. Sizin bağışlarınıza ihtiyacı yoktur. Hamd edilmeye layıktır. Ve iyilik yapanın mükafatını da daha güzeliyle verir. Şeytan sizi fakir düşmekle korkutur da cimriliğe ve kötülüğe teşvik eder. Allah ise kendi hazinesinden size mağfiret ve bolluk vaat ediyor. Allah'ın ihsanı geniştir ve o her şeyi hakkıyla bilir. Allah hikmeti dilediğine verir de ona hakkı hak batılı batıl olarak gösterir. Kime hikmet verilmişse, işte ona pek çok hayır verilmiştir. Bunu ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Harcadığınız her şeyi ve adadığınız her adağı muhakkak Allah bilir. Zalimlerin ise hiçbir yardımcısı yoktur. Sadakalarınızı açıktan verirseniz ne güzeldir o. Eğer onu gizler de fakirlere öylece verirseniz, işte bu sizin için daha da hayırlıdır. Böyle yapmanız günahlarınızın bir kısmına kefaret olur. Allah, yaptığınız her şeyden hakkıyla haberdardır. İnsanları doğru yola erdirmek, senin vazifen değildir. Sen, Allah'ın emir ve yasaklarını bildirmekle vazifelisin. Ancak Allah, dilediğini doğru yola iletir ve sizin bağışladığınız her şey, kendiniz içindir. Zaten siz bağışlarınızı ancak Allah'ın rızasını gözeterek yaparsınız. Yaptığınız bağışların ise karşılığı size fazlasıyla ödenir. Haksızlığa uğratılmazsınız. Sadakalar, kendilerini Allah yolunda hizmete adamış fakirler içindir ki, onlar yeryüzünde dolaşıp hayatlarını kazanmaya fırsat bulamazlar. Onların hallerini bilmeyen kimse, istemekten çekindikleri için, onları zengin sanır. Ey Habibim! Sen onları yüzlerinden tanırsın. Yoksa onlar, insanlardan ısrarla bir şey istemezler. Ve siz, her ne bağışta bulunursanız, şüphesiz Allah, onu hakkıyla bilir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık, her zaman ve her halde Allah yolunda bağışlayan kimselere gelince, işte onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Faiz yiyen kimselerse kıyamet gününde kabirlerinden şeytan çarpmış kimsenin kalkışı gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların Alışveriş de faiz gibidir demeleridir. Halbuki Allah alışverişi helal, faizi ise haram kıldı. Her kime Rabbinden bir öğüt gelir ve o da bu öğüde uyarak faizi terk ederse, bu yasaktan evvel almış olduğu faizler kendisine aittir, iade etmesi gerekmez. Onun hakkındaki hüküm Allah'a kalmıştır. Her kim de eskiye dönüp tekrar faiz yemeye başlarsa, işte öyleleri cehennem ateşinin ehlidir. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Allah faizin bereketini giderip onu mahveder. Sadakası verilen malı ise ziyadeleştirir. Allah faizi helal sayan o kafirlerden ve haram işleyen o günahkarlardan hiçbirini sevmez. İman edip güzel işler yapan, Namazlarını dosdoğru kılıp zekatlarını hakkıyla veren kimselerin ise muhakkak Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve eğer gerçek müminlerseniz faiz olarak kalmış alacaklarınızı terk edin. Eğer böyle yapmazsanız Allah ve Resulüne karşı isyan edip harbe girmiş olduğunuzu bilin. Ama tevbe ederek faiz almaktan vazgeçecek olursanız borç olarak vermiş olduğunuz ana malınız sizindir. Böylece ne zulmetmiş ne de zulme uğramış olmazsınız. Eğer borçlu kimse darlık içindeyse ona borcunu ödeyebilecek duruma gelinceye kadar mühlet verin. Onun borcunu hiç almayıp bağışlamak ise, bunun Allah katındaki mükafatının sizin için ne kadar hayırlı olduğunu keşke bilseydiniz. Bir de öyle bir hesap gününden korkun ki, o günde hepiniz Allah'a döndürülürsünüz. Sonra herkese kazandığı iyilik ve kötülüğün karşılığı tamamen verilir. Ve hiç kimse haksızlığa uğratılmaz. Ey iman edenler! Birbirinize karşı belli bir vade ile borçlandığınız zaman onu kaydedin. Bunu aranızda bir katip adaletle ve hiçbir tarafa meyletmeyip bir şeyi eksik bırakmadan yazsın. Ve o katip Allah'ın ona öğrettiği gibi adaletle yazmaktan kaçınmaksızın yazsın. Onu borçlu olan yazdırsın. Ve o borçlu kimse, Rabb'ı olan Allah'tan korksun da hiçbir şeyi eksik bırakmasın. Eğer borçlu olan kimse, akılca noksan veya çocuk veya ihtiyarlıktan dolayı zafa düşmüş veya herhangi bir sebeple doğrudan yazdırmaya gücü yetmeyen birisi ise, onun velisi adalet üzere yazdırsın. Bir de sizden iki mümin erkeği şahit tutun. Eğer iki erkek şahit bulunmazsa, o zaman şahitliğine güvendiğiniz kimselerden bir erkek ve iki kadını şahit tutun. Ta ki o iki kadından biri unutacak veya şaşıracak olursa, diğeri ona hatırlatsın. Şahitler de şahitliğe çağrıldıkları zaman bundan kaçınmasınlar. Az veya çok olsun, borcunuzu vadesine varıncaya kadar bütün şartlarıyla yazmaktan üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah katında adalete daha uygundur, şahitlik için daha sağlam bir delildir ve şüpheye düşmemeniz için daha yakın bir yoldur. Ancak aranızda bedeli peşin olarak ödenen bir alışveriş cereyan ederse, bunu yazdırmamaktan dolayı size bir günah yoktur. Bir de peşin bile olsa yaptığınız alışverişleri gizlice değil, şahitler huzurunda yapın. Ayrıca katip de şahit de ücretini vermemek, lüzumsuz yere işinden alıkonmak gibi herhangi bir sebeple zarara uğratılmasın. Katip ve şahit ise çağrıldığında gitmemek veya hakikati saklamak gibi sebeplerle kimseye zarar vermesin. Eğer bunları işleyip birbirinize zarar verirseniz bu sizin için bir günahtır. Allah'ın emrine isyandır. Allah'tan korkun. Allah size böylece ilim öğretiyor. Dünya ve ahirette sizi saadete ulaştıracak hükümlerini ders veriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Eğer borç alıp verdiğiniz sırada seferde olup da katip bulamayacak olursanız, o zaman borç karşılığında rehin alırsınız. Birbirinize itimadınız varsa rehin almayabilirsiniz. O takdirde Kendisine güvenilen kimse, Rabbi olan Allah'tan korksun ve üzerindeki borcu ödesin. Şahitliği de sakın gizlemeyin. Kim şahitlikten kaçınır veya bildiği halde hakikati açıklamayıp gizlerse, kalbini büyük bir günahla kirletmiş olur. Allah ise yaptığınız her şeyi hakkıyla bilir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Siz içinizde olanı açıklasanız da saklasanız da Allah onu bilir ve onunla sizi hesaba çeker. Sonra da ameline ve niyetine göre dilediğinin günahını bağışlar, dilediğine azap verir. Allah'ın kudreti her şeye yeter. Peygamber kendisine Rabbinden indirilen Kur'an'ı tasdik edip ona iman etti. Müminler de onunla beraber iman ettiler. Onların hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman etti. Onlar, biz Allah'ın peygamberlerinden hiçbirini ayırmayız. Birine inandığımız gibi hepsine de inanırız diyerek iman getirdiler. Ve dediler ki, İşittik ve emrine uyduk. Affını ve mağfiretini dileriz ey Rabbimiz. Varılacak yer senin huzurundur.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 Bize güç yetiremeyeceğimiz şeyi de yükleme. Günahlarımızı affet. Bizi bağışla. Bize merhamet et. Bizim yegane dostumuz ve yardımcımız sensin. Kafirler güruhuna karşı sen bize yardım et. Ali İmran Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam Mim Allah Teala ki Ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. O haydır. Ezeli ve ebedi hayat sahibidir. O kayyumdur. Varlığı ve bekası için hiçbir sebebe ihtiyacı olmadığı gibi bütün eşya onun yaratmasıyla ve tedbiriyle devam eder ve vücutta kalır, beka bulur. O senin üzerine Kur'an'ı hakla ve daha önceki kitapları tasdik edici olarak indirdiği gibi, bundan önce insanlara doğru yolu göstermek üzere, Tevrat'ı, İncil'i ve hak ile batılı ayıran kitapları da indirdi. Buna rağmen, Allah'ın ayetlerini inkar edenlere gelince, onlar için şiddetli bir azap vardır. Allah'ın kudreti her şeye galiptir. Ve o hak ile indirdiği kitaplarına, İnkar ve isyanla karşılık verenleri cezasız bırakmaz. Ne yerde ve ne de gökte hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz. Annelerinizin rahimlerinde size dilediği gibi bir suret veren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Onun kudreti her şeye galiptir ve hikmeti her şeyi kuşatır. Sana Kur'an'ı indiren de O'dur. O Kur'an'ın ayetlerinden bir kısmı, hüküm ve manası açıkça ve kolayca anlaşılan muhkem ayetlerdir ki, kitabın aslı ve anası bunlardır. Bütün hükümler bu ayetlere göre verilir. Diğer bir kısmı ayetlerse, değişik şekillerde anlaşılması mümkün olan müteşabih ayetlerdir ki, Bunların asıl manasını herkes kolayca anlayamaz. İşte kalplerinde sapıklığa meyil bulunan kimseler muhkem ayetleri bırakır da fitne aramak veya yalan yanlış yorumlayıp halkı şüpheye düşürmek için müteşabih ayetlere yönelirler. Halbuki o ayetlerin tefsirini Allah'tan başkası bilemez. İlimde derinlik ve istikamet sahibi olanlar ise, biz buna inandık, muhkem ayetlerde, de, müteşabih âyetler de, hepsi Rabbimizin katından indirilmiştir derler. Bunları ancak akıl sahibi olanlar düşünüp anlar. Onlar, ey Rabbimiz diye niyazda bulunurlar. Bizi doğru yola eriştirdikten sonra, kalplerimizi sapıklığa meylettirme yüce katından bize bir rahmet bağışla muhakkak ki veren sensin dua edip istediklerimizi bize bağışlayan sensin ey Rabbimiz geleceğinde şüphe olmayan hesap gününde insanları huzuruna toplayacak olan da muhakkak ki sensin hiç şüphe yok ki Allah vaadinden dönmez İnkar edenlerin güvendikleri malları da evlatları da Allah'ın azabından onları kurtaramaz. Öyleleri cehennem ateşinin çırasıdırlar. Onların hal ve hareketleri, tıpkı firavuna uyanların ve ondan evvel gelip geçen asi toplulukların hal ve hareketleri gibidir. Onlar da ayetlerimizi yalanlamışlardı. Allah ise onları günahlarıyla yakalayıverdi. Allah'ın azabı ise çok şiddetlidir. İnkar edenlere de ki, siz dünyada mağlup olacak, ahirette de cehenneme toplanacaksınız. Ne kötü bir yataktır o! Bedir gününde birbiriyle karşılaşan o iki toplulukta sizin için bir delil vardır ki, onlardan biri Allah yolunda savaşıyordu, diğeri ise kafirler topluluğuydu. Müminler, kafirlerin kendilerinden iki misli kuvvetli olduğunu gözleriyle görüyorlardı. Allah ise dilediğine yardımıyla kuvvet verir. Muhakkak ki bunda hakkı görebilen basiret sahipleri için bir ibret vardır. Muhakkak ki bunda hakkı görebilen basiret sahipleri için bir ibret vardır. Kadınlara, evlatlara, hesapsız şekilde biriktirilip istif edilmiş altın ve gümüş yığınlarına, binmek için nişanlanmış atlara, davarlara, ve ekinlere karşı nefsin isteklerine muhabbet, insanlara güzel gösterildi. Bütün bunlar, dünya hayatının gelip geçici nimetleridir. Sonunda varılacak yerin güzeli ise, Allah katındadır. Size bunlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahipleri için, Rableri katında, altından ırmaklar akan cennetler vardır. Onlar, orada ebedi kalacaklar ve orada onlar için tertemiz hanımlar ve bir de Rablerinin büyük bir rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görür. O takva sahipleri ki, ey Rabbimiz, biz hiç şüphesiz iman ettik. Sen de bizim günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem ateşinin azabından koru diye niyaz ederler. Onlar sabredenlerdir. İmanlarında sadık olan ve her hallerinde doğruluğu muhafaza edenlerdir. Her türlü şart altında Allah'ın emrine uyanlardır. Mallarından Allah rızası için bağışta bulunanlardır. Seher vaktinde istiğfar edip Allah'tan ab ve mağfiret dileyenlerdir. Bütün kainatı adaletle tedbire ve idare etmekte olan Allah, ondan başka ibadete layık hiçbir ilah bulunmadığını apaçık delillerle bildirdi. Buna melekler ve ilim sahipleri de şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. Onun kudreti her şeye galiptir. Ve onun her işi hikmetledir. Şüphesiz ki Allah katında makbul olan din, İslam dinidir. Kendilerine kitap verilmiş olan Yahudi ve Hristiyanlar ise onlara ilim ulaşmış olduğu halde Sırf aralarındaki kıskançlıktan ve başa geçme hırsından dolayı anlaşmazlığa düştüler. Her kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse şüphesiz Allah onların hesabını çok çabuk görür. Eğer onlar İslam'ın hak din olduğu hususunda seninle mücadele edecek olurlarsa onlara de ki ben kendimi Allah'a teslim edip ona yöneldim. Bana uyanlar da böyle yaptılar. Ve kitap verilenlere de, müşriklere de, İslam'ı kabul ettiniz mi diye sor. İslam'a girerlerse, doğru yolu bulmuşlardır. Eğer yüz çevirirlerse, senin üzerine düşen tebliğ etmektir. Allah ise, kullarının her halini hakkıyla görür. Allah'ın ayetlerini inkar edip, peygamberleri haksız yere öldüren, ve insanlardan da adaletle emredenleri katleden kimseleri pek acı bir azapla müjdele. Öylelerinin sevap umdukları amelleri dünyada da, ahirette de boşa gitmiştir. Onları Allah'ın azabından kurtaracak hiçbir yardımcıları da yoktur. Kendilerine Tevrat'tan bir nasip verilip, Ahir zaman peygamberinin vasıfları öğretilen kimseleri görmedin mi? Onlar aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına çağrılırlar da sonra içlerinden bir kısmı yüz çevirir. Onlar haktan yüz çevirip duran kimselerdir. Onların haktan kaçınmaları sayılı günlerden başka cehennem ateşi bize dokunmaz demeleri yüzündendir. Onları dinlerinde kendi uydurdukları şeyler aldatmıştır. Geleceğinde şüphe olmayan o hesap gününde onları huzurumuza topladığımız zaman halleri nice olacak. Öyle bir gün ki o günde herkese kazandığı şey eksiksiz verilir ve onlar haksızlığa uğratılmaz ancak hak ettikleri cezayı bulurlar. De ki, Ey mülkün hakiki sahibi olan, alemlerde dilediği gibi tasarruf eden Allah'ım. Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Sen dilediğini aziz eder, yükseltir, dilediğini zelil kılar, alçaltırsın. Bütün hayır ve iyilik, yalnız senin kudretindendir. Sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze, gündüzü de geceye sokarsın. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğini de hesapsız şekilde rızıklandırırsın. Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri samimi dost edinmesin. Kim bunu yaparsa Allah'ın dostluğundan ve yardımından bir nasibi kalmamış olur. Ancak onlardan gelecek bir tehlikeden çekinerek, onlarla iyi geçinmeniz müstesnadır. Allah sizi kendisinden gelecek bir azaptan sakındırıyor. Herkesin gidişi de Allah'ın huzurunadır. De ki, içinizde olanı gizleseniz de, açıklasanız da, Allah onu bilir. O göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir.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 Kullarına çok şefkatlidir. De ki, ''Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. De ki, ''Allah'a ve Peygamber'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse muhakkak ki Allah kafirleri sevmez.'' Doğrusu Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim'in soyunu ve İmran'ın soyunu alemler üzerine seçkin ve üstün kıldı. Onların nesilleri birbirindendir. Hepsi de din ve takvada tek bir topluluktur. Allah her şeyi hakkıyla işitir, her şeyi hakkıyla bilir. Hani İmran'ın hanımı, ey Rabbim demişti. ''Ben karnımdaki çocuğu dünya meşguliyetlerinden uzak bir kul olarak senin ibadetine adadım. Bunu benden kabul buyur. Muhakkak ki sen her şeyi işiten, her şeyi bilensin.'' Sonra onu doğurup kız olduğunu görünce, ''Rabbim ben kız doğurdum.'' dedi. Allah ise onun ne doğurduğunu biliyordu. ''Benim istediğim erkek çocuk kız gibi değildir. Ben ona Meryem adını verdim. Onun ve neslinin kovulmuş şeytanın şerrinden korunması için sana sığındım. Rabbi onun adağını güzel bir surette kabul etti. Meryem'i güzel bir çiçek gibi yetiştirdi ve Zekeriya'nın himayesine verdi.'' Zekeriya ne zaman Meryem'in bulunduğu mihraba girse, onun yanında yiyecek ve içecek bulurdu. O, Meryem bunlar sana nereden geldi diye sorar. Meryem de, o Allah katındandır derdi. Muhakkak ki Allah dilediğini hesapsız şekilde rızıklandırır. O zaman Zekeriya Rabbine dua edip dedi ki, Ey Rabbim! Bana yüce katından temiz bir nesil bağışla. Muhakkak ki sen duaları işiticisin. Sonra Zekeriya mihrapta namaz kılmaktayken, Cebrail ona seslenerek dedi ki, Allah seni Yahya ile müjdeliyor. O, Allah'ın bir ol emriyle yaratacağı, İsa'yı tasdik edici olacak, kavminin efendisi olacak, Nefsine hakim, iffet sahibi ve salihler zümresinden bir peygamber olacaktır. Zekeriya: Ey Rabbim, benim nasıl oğlum olabilir? Bana ihtiyarlık gelip çattı. Hanımım ise kısırdır." dedi. Cenabı Hak buyurdu ki: "Öyledir. Fakat Allah dilediğini yapar." Zekeriya: Ya Rabbim, ''Bana bir alamet ver ki, hanımımın hamileliğini onunla bileyim.'' dedi. Allah buyurdu ki, ''Senin için alamet, insanlarla üç gün işaretten başka bir şekilde konuşamamandır. Rabbini ise çokça zikret ve akşam ve sabah namaz kılarak onu tesbih et.'' Hani melekler Meryem'e şöyle demişlerdi, ''Ey Meryem, muhakkak ki Allah, seni seçkin kıldı. Tertemiz yaptı ve dünya kadınlarına üstün tuttu. Ey Meryem! Rabbine ibadete devam et. Secdeye kapan ve Allah huzurunda eğilenlerle beraber sende rükua var. İşte bu kıssalar sana gaybtan vahyettiğimiz haberlerdir. Yoksa onlar hangisi Meryem'i himayesine alacak diye kalemlerini atarak kura çektikleri zaman sen onların yanında değildin. Onlar birbiriyle çekişip dururken de yanlarında değildin. Hani melekler Meryem'e şöyle demişlerdi. Ey Meryem! Allah seni bir ol emriyle yaratacağı bir oğulla müjdeliyor. Onun adı Meryem oğlu Mesih İsa'dır. O dünyada ve ahirette büyük bir şerefe ve Allah katında yüksek bir dereceye sahiptir. O hem beşikteyken hem de yetişkinken insanlarla aynı şekilde konuşur ve Allah'ın salih kullarındandır. Meryem, ''Ya Rabbi, benim nasıl çocuğum olabilir? Bana hiçbir insan el sürmemiştir.'' dedi. Allah Teala buyurdu ki, evet öyledir. Lakin Allah dilediğini yaratır. Bir şeyi murad ettiği zaman onun işi sadece ol demektir. O da olu verir. Allah ona okuyup yazmayı öğretecek, ilim ve hikmet verecek, tevratı ve incili öğretecektir ve onu İsrail oğullarına peygamber olarak gönderecek. O da onlara şöyle diyecektir. Ben size Rabbinizden peygamberliğimi ispat eden bir mucizeyle geldim. İşte size çamurdan bir kuş sureti yaparım. Sonra ona üflerim de o suret Allah'ın izniyle bir kuş verir. Allah'ın izniyle anadan doğma körleri ve alaca hastalığına tutulanları iyileştirir ve ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyip neyi biriktirdiğinizi size haber veririm. Elbette bunlarda sizin için bir delil vardır. Eğer gerçek müminler iseniz. Benden evvel gönderilen Tevrat'ı tasdik edici olarak ve size haram kılınan şeylerden bir kısmını helal kılmak üzere ve Rabbinizden bir delille size geldim. Siz de Allah'tan korkun ve bana uyun. Muhakkak ki Allah sizin de, benim de Rabbimizdir. Öyleyse ona ibadet edin, İşte doğru yol budur. İsa, Yahudilerin inkarda ısrarlarını ve ihanetlerini hissedince, Allah yoluna davette benim yardımcılarım kimdir dedi. Havariler de, Allah'ın dinine yardımcılar biziz dediler. Biz Allah'a iman ettik. Sen de şahit ol ki biz gerçekten Müslümanlarız. Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz. Yahudiler İsa'yı öldürmek için hile yaptılar. Allah da onları kurdukları tuzağa düşürdü ve İsa diye ...kendilerinden birini öldürttü. Allah, hileyi hileyle cezalandıranların en hayırlısıdır. O vakit Allah buyurdu ki, ''Ey İsa, seni ecelin geldiğinde öldürecek olan benim, seni ben semaya yükselteceğim, Yahudilerin suikastinden tertemiz kurtaracağım.'' ve sana uyanları kıyamete kadar seni inkar edenlere üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak ve ihtilafa düştüğünüz meselelerde hükmü ben vereceğim. İnkar edenlere gelince, onları dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla cezalandıracağım. Onları bu akıbetten kurtaracak hiçbir yardımcıları yoktur. İman edip güzel işler yapanların ise mükafatını Allah eksiksiz verir ve Allah zalimleri sevmez. Sana okuduğumuz bu kıssalar peygamberliğini ispat eden delillerdendir ve hikmet dolu Kur'an'dandır. Allah katında İsa'nın hali Adem'in yaratılışı gibidir. Allah onu topraktan yarattı sonra ona ol dedi o da olu verdi bu hakikatler sana rabbinden vahyedilmiştir öyleyse şüphe edenlerden olma sana bu ilim geldikten sonra kimseninle bu hususta mücadele edecek olursa de ki gelin çocuklarımızı ve çocuklarınızı kadınlarımızı ve kadınlarınızı kendimizi ve kendinizi çağırıp toplanalım Sonra niyaz edelim ki Allah'ın laneti yalancılar üzerine olsun. Muhakkak ki bunlar hak olan kıssalardır. Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz Allah'ın kudreti her şeye galiptir ve O her içinde hikmet sahibidir. Yine de onlar hakkı kabulden yüz çevirecek olurlarsa... Hiç şüphesiz Allah, halkın imanını ifsad eden o bozguncuları iyi bilir. De ki, ey kitap ehli olan Hristiyanlar ve Yahudiler! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rab edinmeyelim. Eğer onlar yüz çevirirlerse, siz deyin ki şahit olun biz Müslümanlarız. Ey kitap ehli niçin İbrahim hakkında mücadelede bulunup da onun Hristiyan veya Yahudi olduğunu iddia ediyorsunuz? Halbuki Tevrat da İncil de İbrahim'den sonra indirilmiştir. Hiç akıl edemiyor musunuz? Siz Hakkında bir parça bilgi sahibi olduğunuz Tevrat ve İncil üzerinde münakaşaya tutuşan kimselersiniz. Peki, hiç bilginiz olmayan İbrahim hakkında niye mücadele ediyorsunuz? Halbuki Allah her şeyi bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi idi ne de Hristiyan. O hak dine yönelmiş bir Müslüman idi. O Allah'a ortak koşanlardan da değildi. Doğrusu insanlardan İbrahim'e en yakın olanlar, zamanında ona uyanlarla şu peygamber ve ona iman edenlerdir. Allah ise müminlerin dostu ve yardımcısıdır. Kitap ehlinden bir topluluk sizi şaşırtıp da dininizden çevirmek istedi. Onlar ancak kendilerini şaşırtıp saptırırlar, lakin farkında değillerdir. Ey kitap ehli! Kitaplarınızda ahir zaman peygamberinin vasıflarını görüp durduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey kitap ehli! Niçin hakkı batıla karıştırıp da bildiğiniz halde hakikati gizliyorsunuz? Kitap ehli olan Yahudilerden bir topluluk da kendi arkadaşlarına dedi ki siz müminlere indirilen Kur'an'a Sabah iman edip, akşam da onu inkar edin. Olur ki onlar da size uyup, dinlerinden dönerler. Bir de, sizin dininize uyanlardan başkasına iman etmeyin dediler. Sen, doğru yol Allah'ın gösterdiği yoldur de. Onlar yine birbirlerine derler ki, size verilenlere benzer mucizelerin başkasına da verildiğine, veya onların kıyamet günü Rabbinizin huzurunda sizin aleyhinizde delil getireceklerine inanmayın. Sendeki lütuf ve ihsan Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah'ın lütfu boldur ve o her şeyi hakkıyla bilir. O rahmetini dilediğine tahsis eder. O pek büyük lütuf ve ihsan sahibidir. Kitap ehlinden öylesi vardır ki, ona yükler dolusu mal emanet etsen, hıyanet etmez. Onu sana geri verir. Yine onlardan öylesi vardır ki, ona bir dinar emanet etsen, sen ısrarla üzerinde durup diretmedikçe, onu sana geri vermez. Bunun sebebi de şudur ki, onlar, kitap ehli olmayan Arapların ve sair kimselerin hakkını yemekten dolayı, üzerimize mesuliyet yoktur derler. Ve Allah adına bile bile yalan söylerler. Hayır! Kim ahdini yerine getirir ve haramdan sakınırsa, muhakkak Allah o takva sahiplerini sever. Ahir zaman peygamberine iman hususunda Allah'a verdikleri ahdi ve ettikleri yemini az bir dünya malı karşılığında değiştirenlere gelince, Onların ahirette hiçbir nasibi yoktur. Kıyamet gününde Allah onlara ne bir hitapta bulunur, ne rahmetiyle nazar eder ve ne de onları temize çıkarır. Onların hakkı pek acı bir azaptır. Yine onlardan bir kısım vardır ki, Tevrat'ı okurken değiştirip manasını bozmak için dillerini eğip bükerler, ta ki o uydurduklarını da kitapları sanasın. Halbuki o kitaptan değildir. Onlar, bu Allah katındandır derler. Halbuki o Allah katından değildir. Böylece Allah adına bile bile yalan söyleyip dururlar. Hiçbir beşere yakışmaz ki, Allah ona kitap versin, ilim ve hikmet versin, peygamberlik versin de sonra o insanlara, Allah'ı bırakıp bana kul olun desin. Bir peygamber asla bunu söylemez. O der ki, siz halka öğrettiğiniz ve okuyup okuttuğunuz kitaba uyun da Rabbinizi tanıyan ve ona ibadet eden alimler olun. Kendisine peygamberlik verilen zat, size melekleri ve peygamberleri ilah edinmeyi de emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra, o sizi tekrar inkara sevk eder mi? Hani Allah peygamberlerine, ben size kitaptan ve hikmetten nasip verdim. Sizden sonra size verdiklerimi tasdik edici bir peygamber gelecek. Siz de muhakkak ona iman edip, ona yardım edeceksiniz buyurarak, onlardan ahit almış ve sormuştu. İkrar edip ahdimi kabul ettiniz mi? Onlar, ikrar ettik dediler. Allah buyurdu ki, öyleyse şahitlerden olun ve ümmetlerinize bunu böylece bildirin. Ben de sizinle beraber bu ahdin şahidiyim. Bundan sonra kim bu ahitten yüz çevirirse, işte onlar Allah'ın emrinden çıkmış fasıkların ta kendisidir. Yoksa onlar Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Halbuki, göklerde ve yerde olanların hepsi ister istemez ona teslim olmuştur. Ve sonunda herkes onun huzuruna döndürülecektir. De ki, biz Allah'a iman ettik. Bize indirilene inandığımız gibi İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Yakub'un nesline verilmiş olanlara da inandık. Musa'ya, İsa'ya, ve peygamberlere Rableri katından verilmiş olanlara da iman ettik. Biz onlardan hiçbirisinin arasında fark gözetmeyiz. Birine inandığımız gibi hepsine de inanırız. Ve biz Allah'a teslim olmuş Müslümanlarız. Her kim İslam'dan başka bir din ararsa, o din ondan kabul olunmaz. Ahirette ise o hüsrana uğrayanlardandır. İman edip, peygamberin hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine apaçık deliller geldikten sonra inkara sapan topluluğu Allah nasıl hidayete erdirir? Allah zalimler güruhunu doğru yola iletmez. Öylelerinin cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine müstehak olmaktır. Onlar ebediyen bu lanet ve azap içinde kalırlar. Azapları hafifletilmez ve onlara mühlet de verilmez. Ancak inkarlarından sonra tevbe edip, hal ve hareketlerini düzeltenler bundan müstesnadır. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. İmanlarından sonra tekrar kafir olup, sonra da küfürlerini artıranların ise, azabı gördükten sonra yapacakları tevbeleri kabul olunmaz. İşte onlar doğru yoldan sapmışların ta kendileridir. İnkar edip de kafir olarak ölenler, azaptan kurtulmak için dünya dolusu altın verecek olsalar, hiçbirinden kabul edilmez. Öyleleri için pek acı bir azap vardır, onların hiçbir yardımcısı da bulunmaz.''